Paslaşmalar Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhabalar ben Kenan Başaran Paslaşmalar'da tekrar birlikteyiz Radyo Havandasınız evet, Süper Lig'de yine heyecanlı bir hafta geride kaldı Heyecanlıydı çünkü E, Süper Ligimiz'de bir dünya starını ağırladık e, Didier Drogba, Akhisarlılara nasip oldu onu Türkiye'de çıplak gözle ilk kez izlemek. E, ardından bir şeyler arası derbi, Fenerbahçe-Trabzonspor daha doğrusu, Trabzonspor-Fenerbahçe maçını idrak ettik, e, bu konuda söyleyeceğimiz farklı şeyler var. E, Ve Beşiktaş inönündeki trajik maçlara bir yenisi daha eklendi. Ya da dramatik destek daha iyi olur. Çünkü iki taraflı düşünmek lazım. Rakibi yok sayarsak trajik ama rakibi de sayarsak dramatik bir oyun vardı inönü stadında. Trabzonspor cephesinden de baktığımız zaman ateş ve barut yan yana geldi. Ama bir bomba ya da gazetelerinde maçtan sonraki olmalı. Ağırlıklı yaklaşımıyla bamba elde patladı. Tolunay Kafkas'ın işi oldukça zor. Bursa Spor Hikmet Karaman'la 2'de 2 yaptı. Yeniden eski günlerin havasına bürünmüş gibi gözüküyor. Hikmet Karaman oldukça iddialı. Hani 1-2 maç kazanırsa arka arkaya ve zirvede olası puan kayıplarından sonra Hikmet Karaman şampiyonluktan daha iyi söz edebilir. Ee, hatırlanacağı üzere kendisi Gaziantep'e giderken şampiyon olmaya geldim demişti ee, Belki de e, hani Antep'e niyet Bursa'ya kısmet olabilir Malum Bursa bu ligin 5. şampiyonu olarak tarihe geçti Ertuğrul Sağlam tarafından Evet e, dilerseniz Drogba ile başlayalım güzel şeylerle başlayalım öncelikle Fil dişili oyuncu e, sessiz, ha, sessiz e, yürütülen bir operasyon sonucunda hiç beklenmedik bir anda Galatasaray'ın e, renklerine bağlandı. Sessiz şöyle çünkü Wesley Snyder'ın gelişi haftalarca konuşuldu. Geldi mi gelmedi mi geliyor mu gelmiyor mu uçağa bindiril söylendi. Taraftarlar yanlış anonslarla havaalanlarına koştu. Rakip e, taraftarların dalga konusu oldu Galatasaraylar. Ama Snyder da geldi arkasından Drogba Ünalay Sal'ın çilek sözü birken 2 oldu. Hali Galatasaraylar şu anda çok mutlu çok memnunlar. Hatta kendilerini bu ligin üstünde de görmeye başladılar. Bunun böyle olup olmadığını aslında çarşamba günü sınacağız. Çünkü çarşamba günü daha doğrusu bugün bu maç Şalke ile Galatasaray'a karşı karşıya gelecek arana. Daha sıraya Süper Lig'e fazla olupamadığını olmadığını göreceğiz. Drogba'ya dönelim. Drogba ilk maçında bir gol bir asist. Burak Yılmaz'la beraber oynar mı oynamaz mı? Burak Yılmaz'ın artık ilk 11'deki yeri garanti mi değil mi tartışmalarına da son noktayı koyan bir mücadele oldu. Akhisar maçı daha ilk maçta birçok sorun cevabı ortaya çıktı. Görüldü ki Burak'la Drogba iyi bir ikili olabilirler. En azından ilk maçta bunun sinyalini verdiler. Burak Drogba'ya Drogba Burak asist yaptı. Onu da hemen altını çizelim. E, Drogba oyuna girdiğinde mücadele 0-0'dı. 5 dakika sonra 1-0 öle geçirdi takımını. Ve akabinde de beraberlik golünün, iki, pardon ikinci golünün asistini yaptı. E, şimdi tabii ki Galatasaray'da bundan sonra e, bir tercihler e, sıkıntısı olacak ama bu tatlı bir sıkıntı olacak Hani bir eli yağda bir eli balda hangisini oynatsam diye tatlı bir zorluk yaşayacak Fatih Terim. Öyle ki sezon başında takımla ilişkisinin kesilmesi gündeme gelen Sabri bile bugün Ebu E'yi kesebilecek noktaya gelmiş görünüyor. Haslı Galatasaray'da her şey şimdilik süt liman ama onların da dikkati açıkçası... Şalke ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçında. Şalke kötü görüntü öyle, istatistikler öyle. Bundesliga'da iyi günler geçmiyorlar, ee, kazanamıyorlar. Teknik direktör değişti, oyuncuların bazıları gitti, yeni oyuncular geldi. Yeni bir sistemle e, tekrar toparlanmaya çalışıyorlar. Bundesliga uzmanlarının söylediği şu, daha defansif bir takım ortaya çıktı. Bu Galatasaray için sıkıntılı olabilir. Ve de e, şampiyonlarla yine biraz daha farklı bir motivasyonla oynadıkları da düşünülürse Galatasaray'ın arenadaki ilk maçta dikkatli olması gerekiyor. Ama Galatasaray'ın kadrosuna bakalım Mustera, Uruguay milli takımının e, oyuncusu, Hamit bizim e, milli takım oyuncusu, Hakeza, Burak, Selçuk, e, Ebu'e ve Drogba Fil dişinin önemli starları, e, Riyara yaban atılır bir isim değil. E Snyder'ı tartışmaya gerek yok. Yani Galatasaray'ın kadrosu da açıkçası kelimenin gerçek anlamıyla bir Los Galacticos ha e havası vermiyor değil. Dolayısıyla mazeret e yok bence. Galatasaray'ın e bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde biraz daha yukarı çıkma şansı var. Dileriz bunu iyi kullanır. Bu memleket futbolu e için de çok iyi bir e hamle olur. Hem daha çok futbol konuşuruz hem de hedefler yükselir. Diğer takımlarında iştahını kabartır diyorum. Evet dilerseniz ilk bölümü buradan noktalayalım. İkinci bölümde tekrar karşınızda olalım. Öyle bir geçer zaman ki dediğim aynı bakayım Öyle bir geçer zaman ki dediğim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 lar vardı her akşam gelenler nerede Günlere bakarsın katı katı Üzerine çekersin perde Yoldan geçenler vardı her akşam gelenler nerede Səyə səyə düşsə var insanda nə qədəri belə belə bir keçər zaman Gelir geçiyor durduruldu yerde Sana kara yazıldı sen var İnsanın da kaderi dönüyor geçer zaman ki Deliye aynele var ki Ömrü de geçer zaman ki. Yanımdan da gözəni Kenan Başaran Radyo Havan'dasınız Paslaşmalar devam ediyor. İkinci bölümde bence dünyanın en güzel şeyler arası, arası derbilerinden biri Fenerbahçe, Trabzon ya da Trabzon, Fenerbahçe ne yazık ki 3 Temmuz sürecinden ötürü sekteye uğrayan, futbolun dışında konuşulan tartışılan bir futbol maçı olmaktan çıkmış bir intikam, bir kim bir nefret, bir öfke Maçına dönüşen bu şehirler arası derbi yavaş yavaş futbolun öne çıktığı bir havaya tekrar bürünecek miydi? E, bu hafta sonu Trabzon'daki maç bunun işaretini taşıyacak mıydı? Bunu merak ediyorduk. Elbette ki 3 Temmuz sonuçlanmadan, her anlamda sonuçlanmadan Trabzon'la Fenerbahçe maçlarında sadece futbol konuşmak mümkün olmayacak. Hatta her şey sonuçlansa dahi birisinin lehine diğerinin aleyhine Ya da ne bileyim belki mucizevi bir çözüm bulunur da ikisinin de lehine sonuçlanırsa bile bence bu 3 Temmuz'un gölgesi hep kalacaktır. Değil ki e, bazı kulüplerimizin yıllar önce kendi aralarındaki şampiyonluk mücadelelerine bir hakem hatası dahi yıllarca konuşulur. Şarkılara, beste söz, e, şarkılara konu olur. E, hasılı ortada koca bir 3 Temmuz varken bunun... Çabucak unutulacağını düşünmek mümkün değil. Ee, ayrıca unutmak bizim ülkemizi her alanda bir kaçış, bir çare değil bir kaçış olarak sunluyor. Eee sorunları ötelemek, konuşmayarak, yok sayarak biz bazı meselelerimizi çözmeye çalışıyoruz ve bunun da aslında bir çözüm olmadığını görüyoruz, biliyoruz ama kulağımızın üzerine yatıyoruz. Evet 3 Temmuz'un unutulmasın, konuşulsun, her boyutuyla konuşulsun. Ne anlama geldiği gerçekten tartışılsın, yazılsın, çizilsin. Fenerbahçeliler de yazsın, çizsin. Trabzon'lar da yazsın, çizsin, konuşsun. Ama diğer yandan bu iki kulübün futbol sahasındaki rekabeti yok sayılmasın. Fenerbahçe ile Trabzonspor 70'lerde, 70'lerden ya daha doğrusu 70'lerin ortasından 80'lerin ortasına kadar bir 10 yıllık süreçte ligin, Ee, en çok şampiyonluk mücadelesi veren ikilisi. Sürekli birbirleriyle e, bu mücadeleyi yürüttüler. Öyle ki e, Fenerbahçe'nin Beşiktaş ve Galatasaray'la yürüttüğü şam, e, girişli şampiyonluk yarışlarından belki zaman zaman fazladır. Hakeza 96'da iki kulübün e, girdiği amansız yarış ve nihayetinde 2010-11 sezondaki yarışta bu iki kulübün e, rekabetini Türkiye spor tarihinde özel bir sayfayı büyük ölçüde e, gerektiriyor. Trabzonspor 3 Temmuz'un e, dediğimiz gibi kağıt üstünde kazananı gibi gözükse de sahada kaybedeni oldu. Şöyle ki Fenerbahçe bu badireyi bazı anlamlarda kazançlı bile atlatırken işte hukukun yanında olduğu gözüken Trabzonspor büyük bir yıkım yaşadı. Hem şampiyonluk yarışından koptu Son iki sezondur hem Şenol Güneş gibi bir değeri koruyamadı artık bırakmak zorunda kaldı ve nihayetinde bugün başkanı da istifaya çağırılıyor. Fenerbahçe'de de benzer çalkantılar oldu ama Aziz Yıldırım herkese tek başına da olsa direniyor düne karşı dış düşmanlara karşı mücadele ediyordu. Bugün tırnak içine söylüyorum iç düşmanlara karşı mücadele ediyor. Tabi onun mantığına göre bu iç düşmanlar da aslında dış düşmanların e, uzantıları. Yani bir 3 Temmuz süreci devam ediyor diye düşünüyor Aziz Yıldırım kendi camiasına yönelik söylemlerinde Bu haklı mı haksız mı bilemeyeceğiz. Tolunay Kavkas Trabzon'a geldi ve bir benzetme yaptı. Ateşle barut yan yana geldi mi Avni kimse puan alamaz minvaline bir çıkış yaptı. Bu tabi takıma yeni bir heyecan vermek, camia yeniden bir şey ne diyelim enerji vermek için söylenmiş bir sözdü. Elbette ki buna ihtiyaç da vardı. Tazelenmek gerekiyordu. Geçmişin yıkıntılarından ve harabelerinden çıkmak bir yenilenme gerektiriyordu. O da bu sahikle ortaya çıktı. Ama açıkçası ruhu daralmış, yıpranmış bir takımla Bunu ne kadar gerçekleştirebilirdi? Belki de önümüzdeki sezona yönelik bu söylemi geliştirseydi daha mı iyi olurdu bilemiyoruz. Ama tabii ki büyük kulüplerde maalesef sabır olmuyor. O da belki de Fenerbahçe maçını düşünerek iki hafta önceden camiye bir heyecan katmak istedi. Fakat Trabzonspor Fenerbahçe karşısında evet gole çok yaklaştı. İlk 10 dakikada 2-0 da olabilirdi Tartışmalı bir pozisyon var. Top içeriden mi çıktı dışarıdan mı çıktı diye. E, kamuoyu bölünmüş durumda. Büyük çoğunluk top e, çizgiyi geçmedi. Buna karşılık yayıncı kuruluşun teknik olarak Piero denilen e, yazılımla gerçekleştirdiği simülasyona göre top çizgi geçti. Bu sefer de şöyle bir şey çıktı. Efendim Piero'ya güvenmeyin. Düne kadar Piero bizim için son karar e, ölçütüyken şimdi Piero'ya güvenmeyin diyorlar. E, hani hem kameralar çizgi konulsun şu olsun bu olsun işte Hakem değil işte dijital kayıtlara göre karar verilsin diyen zihniyet bugün birden ona da güvenilmez. Evet bence bu oyunun içinden insan unsuru çıkartmayalım. Yani çizgi geçti mi geçmedi mi hakemlerin kararına göre e, biz e, devam edelim ki o hakemin hataları da olumlu ya da olumsuz bu oyuna bir E, ...etki ediyor... ...ve biz aslında bu oyunu bu yüzden seviyoruz... ...yani üzerine tartıştığımız için... ...konuştuğumuz için çok seviyoruz... ...eğer tenisteki gibi işte tepe göz... ...mepe göz gibi kameralar koyarak top çizgide mi... ...değil mi gibi kesin... ...kati sonuçlarla oynanacak bir oyunu... ...çok seveceğimizden emin değilim... E, ...unutmayın... ...futbol niye seviliyor... ...herkesin bir fikri olduğu için... ...herkes bu oyunu çok iyi anladığını... Bil, ...düşündüğü için... E, ...çok seviliyor... Eğer bu oyuna makineyi katarsanız ve oranını arttırırsanız yavaş yavaş öldürebilirsiniz de bunun altını çizelim. Nihayetinde maça kısaca bakarsak Fenerbahçe Bate Borisov'la 10 kişi mücadele etmiş uzun süre 4. dakikadan itibaren 10 kişi mücadele eden Fenerbahçe geldi Trabzon'da Trabzon'u sürüklesi etti. Büyük bir direnç gösterdi çok rahat 3 gol buldu maçı 3-0 alıp gitti ee, inanılmaz e, beklentilerin çok ödesinde bir skor e, tebrik etmek lazım Fenerbahçe'yi bu anlamda e, tabi bir de e, Bamba faktörü vardı e, birinci golü kendi kalesine o attı kaleci onurla yaşadığı bir anlaşmazlık sonucunda Fenerbahçe beklemediği bir anda 1-0 geçti ikinci gol Baroni'den geldi Baroni vurdu Bamba'nın sırtına çarptığı top ağlarla buluştu Ve üçüncü gol mükemmel bir goldü Gökhan Gönüllü'nün e, vuruşu. E, toplamda düşününce e, Trabzonspor kazanmayı kazanmak için gereken eforu ortaya koyamadığı gücü yetmedi, motivasyonu yetmedi. İyi başladılar, kısa sürdü. Golle birlikte demorezi olduğu aşırı bir motivasyon sıkıntısı vardı bence. Birinci golü yeme, yedikten sonra çok uzun sürdü toparlanmaları. Tabi toparlanamadılar daha doğrusu. İkinci golde gelince bence en büyük handikapları buydu. Evet. Üçüncü ve son bölümde buluşmak üzere bir ara daha verelim. <gülüyor> Aşık A bu day ben izlim Zülfün dolaşık Didim kalemim yazarım Öyle bir Osman'ın gönlü var bende Oy be Yər bende İşte ben gidiyorum Sen hemen ağla Yaraladın ağla Aha ben gidiyorum Sen hemen Allah Yaraladın Də ben gidiyorum, sen hemen hala Yara adına Aha, ben gidiyorum, sen hemen hala Kenan Başaran paslaşmalar devam ediyor. Son bölümdeyiz ve biraz Beşiktaş konuşacağız. Beşiktaş mı konuşmak lazım yoksa hocası Samet Aybabayı mı e, inanın bilemiyorum. E, bu dün e, televizyonda değerli e, meslektaşımız Ali Ece'nin TRT Spor'daki bir yorumunu size aktarayım. Ali Ece diyor ki aldığım Bana söylenen bir muhabir arkadaşımdan aldığım bilgiye göre Samet Aybaba bir Beşiktaş muhabiriyle iddiaya gidiyor. Daha doğrusu Beşiktaş muhabiri diyor ki Samet Aybaba'ya Muhammed Demirci'yi oynatırsan dişimi kırarım. Samet Aybaba da ben senin o dişini kırdıracağım diyor ve e, bu son e, Gaziantepsi'nin karşılaşmasında Muhammed'i oyuna sürüyor. Yani bir... E, Teknik direktör bir gazeteciyle iddiaya giriyor. Oyuncuyu oynatıp oynatmayacağım. Şunu ayıralım. Muhammed'in oynaması çok güzel. Dilerim daha fazla oynar. Hatta Beşiktaş'ın ilk 11'inin değişmez ismi olur. Çünkü beklenti buydu. buydu Yıllardır Beşiktaş Golü'yu beklercesine Muhammed'i bekliyor. Bu çocuğun bir yıldız olmasını bekliyor. Ama girişat onu pek göstermiyor. Ne yazık ki. Şimdi Samet Aybaba her maçtan sonra aynı açıklamaları yapıyor. Kırılgan bir takımız. Oyunu tutamıyoruz ve oyuncularını suçluyor. Evet. Beşiktaş onun için bir hayaldi ve sıkıntılı bir dönemde bu hayaline, hayaline kavuştu. Beşiktaş'ın başına geçti. Çok büyük bir avantajı vardı. Bu sezon Beşiktaş taraftarı bu kulüpten bu takımdan şampiyonluk beklemiyordum Ancak ancak Bu beklentisizlikle beraber rakiplerin de çok kötü bir e, sezon geçirmesinden ötürü Beşiktaş kendini ister istemez zirvede buldu. Üstelik çok önemli puan kayıplarına rağmen yani kendi sahasında e, birçok maçta puan yitirmesine rağmen e, Beşiktaş geldi ligin zirvesinde görüntüye göre e, şampiyonluk mücadelesi veren bir takım havasına ama Ee, dışarıdan uzaktan bakıldığında bu takımın şampiyonluğu yarışında e, uzun vadede pek fazla kalamayacağı belliydi. Buna rağmen eee Samet Aybaba gelecek sezonun geleceğin Beşiktaş'ını kurma projesine uzaklaşıp e, bir sürü anlamsız e, transfer hamlesine girişti. Sezon başına zaten e, kadrosundaki önemli isimleri saçma sapan gerekçelerle bana göre kaybettiler. İşte oyunu tut tutamamaktan bahsediyorsanız Fabian Ernst'i elinizde tutacaktınız ki oyunu tutabilirsiniz mesela. Kuvarezma sıkıntısını malum biliyoruz. Ee, devre arasında bir Dentünya transferi var. Evlere şenlik. Gelir gelmez sakatlandı. Bu arada Beşiktaş'ın sakatlık sayısı 9'a çıktı. En son takımın en iyilerinden Oğuzhan da sakatlandı ve büyük ihtimalle Fenerbahçe karşısında oynayamayacak. Ee, şimdi Niang geldi. Hani nazardan saklasın diyelim ee, yüce güçler. Çünkü e, o da giderse hakikaten bu takımın e, bu saatten sonra bırakın şampiyonluğu ilk dörtte kalması bile zor olabilir. Haslı orada e, Beşiktaş'taki sorun bence sağdaki futbolla mutbolla ilgisi yok. Sorun e, Samet Aybaba'nın E, yönetim anlayışında Samet Baba gün geçtikçe e, Siyah beyazlı Gömleği e, Taşıyamayacağını Göstermeye başlamıştır e, Saha içinde ve saha dışında Kamuoyuyla olan ilişkisinde Bu gömleği e, Taşıyamayacağını göstermeye Başlamıştır e, Çünkü e, Dediğimiz gibi Fakir Birinci şikayet noktası hep futbolcular oluyor. Sürekli kamuoyuna futbolculara şikayet ediyor. Bu konudaki eleştirilere de en son şu cevabı verdi. Ben işte siz gazetecilerle konuşuyorum. ara Aramızda konuşuyoruz. Siz gidip bunu haber yapıyorsunuz. Bu sefer de Samet e, Aybaba oyuncularını e, ateşe attı diye e, haberler çıkıyor diye tuhaf bir hani özür kabahatinden büyük bir e, serzenişte daha bulunuyor. Samet Aybaba'nın yapması gereken şuydu. Kendisine altın tepside sunulan bu fırsatı heba etmeyecekti. Şampiyonluk, manpiyonluk iddiasını hiç dillendirmeyecekti. Amacımız Avrupa Kupalarına katılmaktır. Ve mümkün oldukça yeni genç oyuncu kazanacağız demek olmalıydı. Ama bunun aksine şampiyonluk hayalleriyle yarattı. O başlangıçtaki kredisinde tüketmeye başlamıştır. Ee, Sinan Kurtulmuş gibi genç bir oyuncuyu getirmesi bence güzeldi. Ama iki haftada e, darmadağın etmesi de bir o kadar maalesef üzüntü verici. Evet. E, paslaşmalarda bu haftalıkta bu kadar diyoruz. Galatasaray'a, Şalke önünde, Fenerbahçe'de, Borusov önünde ee, başarılar diliyoruz. Ee, dileriz ki istedikleri sonuçları alınlar. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın. Radyo havanda kalmaya devam edin. Paslaşmalar. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran.